Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Sezen Ünlü Önen. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Sezen Hanım da bugün fırtınalı bir İstanbul'da çok uzaklardan <gülüyor> gelerek bize Kıymetli Şeylerin Tanzimi'ni anlatacak. Kıymetli Şeylerin Tanzimi 2017'de yayınlandı. Yani 3 yıl Evet. Oldu artık 2020'de, 3 yıl oldu. Ve yayınlandığı anda itibaren de oldukça ilgi gören bir kitap. Kitap aslında ansiklopedi ve sözlük gibi başlıklar halinde ilerleyen evet. bir kitap. Neden böyle kitap? Onun bir kısmı e teknik ve edebi nedenlerden, bir kısmı hmm. da yaşam gailesi diyebileceğimiz se sebeplerden böyle oldu. Evet. Bu kitabı yazarken ben aynı zamanda pek çok insan gibi başka tam zamanlı bir işte çalışıyordum. Onun hani böyle atıyorum Avrupa'da, Amerika'da gördüğümüz yaratıcı yazarlık programlarındaki gibi bütün vaktini bir şeye ayırmamış olmanın bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum ama esas daha edebi ve teknik hmm, kısımları hepsi. da şöyle düşünüyorum. Bu kitabı yazdığım dönemde David Foster Wallace falan gibi biraz daha güncel Amerikan Edebiyatı'ndan insanları çok hayranlıkla okuyordum ve oradan bir çeşit deneysellik cesareti aldım diye düşünüyorum. Hı hı. Ve e, zaten kitabı yazma sürecinde biraz benim kendimi ilgimi çeken, yani insan olarak, yazar olarak ilgimi çeken anlar, olaylar, durumlar hani bunların bir yazayım sonra etrafına gerekli çatayı kurarım diye düşünüyordum. İşte Atıyorum Nazlı'nın babasıyla bir konuşması benim için önemli olan ama onun bir de şeye esas yapıya işte Nazlı'yı son gördüğümüzden bu yana 3 sene geçmişti Hı -hı. diye bağlanması lazımdı. Sonra biraz da hani böyle okuyucuya da güvenerek benim ilgimi çekmeyen şeyler okuyucun da ilgisini çekmez. Hı -hı. Okuyucum o boşlukları kendisi doldurur ben ona tek tek izah etmesem de. Hı -hı. ...aradan üç sene geçtiğini anlarmış. Üç sene geçtiğini düşünmese, iki sene geçtiğini düşünse de... ...dünyanın evet. sonu değil diye. Hı hı. Hem böyle bir... ...araya hani dolgu malzemesi niteliği taşıyan şeyleri... ...koymak istemedim. Bir de temel olarak bu kitap aile. Ailenin insana yüklediği yükler, üstünden aldığı yükler... ...ailede üstlenmek zorunda kaldığımız roller... Bu rollerin insanı sıkıştırdığı haller. haller bununla ilgili mecbur bırakıldığımız hayatlar evet, evet, aynen o yüzden de böyle lineer bir anlatı içerisinde bugün bu oldu bugün şu oldu değil bu hallerin birbiriyle yan yana geldiğinde oluşturduğu resmin tamamı benim için önemliydi hı hı. o yüzden de yani Türkiye'de atıyorum aileyi düşünürken aile ve şu, şu anki adını da hatırlayamadım şimdi de, <gülüyor> toplumsal politikalar bakanlığı mı şu anda da? Evet, aile ve toplumsal politikalar bakanlığı şu anda galiba. Evet, biraz o aslında şey bu sizin kitabı da uygun toplumsal politikalar. Evet, tam, evet. Yani <gülüyor> şu andaki kurumun adı. Tamam. Yani bu bakanlığın politikaları da önemli. Atıyorum Foucault'un aile için ne söylediği de önemli. Hani sokaktaki vatandaş Foucault ne diyor? Ailemi hayatımı buna göre yaşayayım diye düşünmüyor ama dışarıdan sürekli bir Yapı oluşturuluyor senin için. Sen istesende, istemezende. Atıyorum internette bir kadının giyimiyle ilgili yapılan laflar, bunların hepsinin içerisinde, sen kendine başka insanlarınkine çok benzeyen bir aile yolu çiziyorsun. Yani başkası insanlarınkine benzemesini istemediğin zamanlarda da aynı şeyi yapıyorsun. Yine aslında. bazı sosyal olarak belirlenmiş Hı. şeylerin içinde buluyorsun kendini o yapıyı vermek için herhalde biraz evet. böyle oldu. Aslında bu da tam haller, hallerle anlatılabilecek bir şey gerçekten. Bunun böyle ne kadar e, yapıştırılmış bir şey olduğunu. O yüzden hani aslında bunlar biraz post-it gibi de. Yani evet, yerleri evet. de değiştirilebilir. Evet. Biraz böyle post-it gibi. Biraz ben okurken onu düşündüm. Hani epizotlar, post-itler. Bir taraftan da hani şey gibi e, buz sahanlığı var mı <gülüyor> araya giren? <gülüyor> o buz sahanlığı gibi hem kaygan ama aynı zamanda şeffaf. Evet. Bir taraftan ona da dönüşüyor gibi düşündüm. Peki bir de şöyle bir şey de var. Hani kitapta birçok kahraman var ama en çok Gülendam var. onun çok biz e, Gülendam'la... ...haşır neşir oluyoruz aslında ve e, Gülendam'ın, yani kitabın tabii biraz, konu, biraz spoiler verebiliriz herhalde. <gülüyor> Gülendam'ın, işte Fırat'ın, e, Sevim'in, Demir'in, e, Mert'in hatta bütün bu e, sonlarında... ...hani giderek o buz sahanlığında kaya kaya e, birden şeyi fark etmeleri. Yani onlardan beklenmeyecek bir ataleti üstlerinden asıp... Bir ...kendilerine gelme gibi bir durumları da var aslında... Evet. ...kitabın sonuna doğru. O anlamda da hani kıymetli şeylerin tanzimi... ...o dağılan şeyler başka bir şekilde yeniden bir araya geliyorlar. Evet, evet. Bunu da mesela kurgularken şey diye düşündünüz mü? Yani bu yazar, yani bu kahramanların hepsi... ...sonunda bu oyunu bitirecekler diye. Hepsi bitiremese de... Hı. ...karakterlerimi çok hissiz bırakmak istemedim açıkçası... Sizin bu ıı, kitabın sonlanışı ile ilgili yorumunuzdan duymaktan da açıkçası çok memnun oldum çünkü ben zaman zaman işte çok havada kaldı, olaylar hiçbir hmm. etmedi falan diye şeyler duyuyorum kitabınla hmm, doğru, ilgili yorum olarak. Ee, bir noktada bence haklı bunu söyleyenler ama bunun haklılığı şuradan kaynaklanıyor. Bu kitap aile ile ilgili bir kitap ve aile Çözülebilir bir sorun değil. Evet, cehennem aile. <gülüyor> yani ailenin çok tatlış, kıymetli yönleri de var ama yani böyle evet ailemdeki bütün taşlar yerine oturdu ve ailem yani aile kavramını artık sorunsuz bir akışkanlık haline getirdim diye bir şey yok. Evet, doğru. Ama bu hani aile çözülebilir bir sorun değil diye karakterleri de... Kendi umutsuzlukları ve çaresizlikleri içinde bırakmak istemedim. Belki o yüzden bütün çıkışlar aslında aileye bir alternatif bulunması üzerinden. Yani atıyorum e, yine çok spoiler vermemeye çalışayım ama hani Demir'le Fırat'ın çözümü belki ailenin bir şekilde yeniden tasdik edilmesi ama onların ikisi artık seçilmiş bir aile. Yani tamam biz bu bağları, bu ilişkiyi yapıyoruz. Evet. E, bu şekilde devam ettirmek evet. istiyoruz diye. Böyle yürütmek istiyoruz diye. Gülen Dam'ınkisi ailenin belki kurulma aşaması, flört falan bunlardan uzaklaşmak. Demir'inkisi oturup kıymetli şeylerin tanzimi adlı kitabı yazmak falan hı. gibi. Yani e, aile ancak romanı yazılarak çözülen evet. bir mevzu. Yazı ya da yurt dışına kaçarak. <gülüyor> evet. Bir de şey gibi, yine herhalde romanın bu deneyselliği, işte şey gibi düşünülmesi, yani hem ansiklopedi maddeleri, hem sözlük, hani kelimeleri açıklayan ama araya giren korolar da var. Birazdan ondan da bahsederiz. Şey gibi, bir soy yeni baştan sürekli, hani puzzle gibi, evet, başka evet. şekillerde Hı -hı. üretilmesini de, aslında kitaptaki yapı ailenin o hallerinin, durumlarının ve mecburiyet ilişkilerinin, hani araya giren bu buz sahanlığı ve koroların, şey gibi olması, e, onları birbirine birleştiren ve her yerden sökülmesini de beraberinde getiriyor sanırım bu yapı. Evet, yani tam yani, da ailenin o bahsettiğiniz bütün unsurlarını. Yine e, çok katıldığım bir gözlem. E, şu, yani hem o parçalar bir araya geliyor ve aile yapısı inşa ediliyor. Hem de aile kendisini yeniden yeniden üretmekte çok başarılı bir yapı. Kurum olduğu için hani atıyorum bir yandan Gülendam'ın kendi çocukluğuyla ilgili travmalarıyla hani travmanın sonsuz çözüme ulaşması ve artık bir daha hiç seni etkilememesi diye bir şey yok ama yeni bir kavrayış kazanıyor ama bir yandan da şey görüyoruz mesela Nazlı'nın aileyle ilgili yeni problemleri ortaya çıkıyor. Hani Hı -hı. o işte ne bileyim. Şey, pardon Sevim'in annesinin yaşadığı sorunlar Sevim'in yaşadığı sorunlara benziyor. Nazlı'nın yaşadığı sorunlar Gülen yaşadığı sorunlara benzeyecek. Yani eldeki yapı kartlar belli olunca puzzle'ı ne kadar oynatırsan oynat. Evet aynı şey oluyor. Evet, evet biraz bir resim de değişmiyor. Evet. O şey sabitlik kendini devam edecek evet. bir şeye dönüşüyor. Evet bir ara verelim ee, ve şey konuşmuştuk. <gülüyor> Gülen <Damın> dinlediği <gülüyor> Ebru Gündeş'ten bir şey çalmayı e, Kitap yok ama Siz yazarken ne düşünmüştünüz Ebru Gündeş'in hangi şarkısını dinliyordu Sevme Kızım Yanarsın şarkısını dinliyor Biz de onu dinleyeceğiz Tamam Sıvı yanarsın diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler el alem Dinlemedim ah bu kafama O gün bugündür aşk bana güler Dinlemedim ah bu kafama O gün bugündür aşk bana güler Kalbim hayata küstü Bir çapkına kuruldum Kalbim hayata küstü Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana helalem Sevme kızım yanarsın Diye söylerdi annem Girme aşk kapısından Güler sana helalem Dinlemedim annem o gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim ah bu kafama O gün bugündür aşk bana günah Aşk bana günah Dinlemedim ah bu kafama O gün bugündür Aşk bana günah Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edibiyatında konuğumuz Sezen Ünlü Önen ve Kendisinin Kıymetli Şeylerin Tanzimi adlı kitabını konuşuyoruz. Şimdi biraz programdan önce konuşmuştuk şarkılarla ilgili. Hazır Evru Gündeş'i dinlemişken, e, kitapta geçen aslında yine <gülüyor> iki tane şarkı daha var. Ben onların e, gerçek şarkılar olduğunu düşünmüştüm. İşte bir tanesi sendedir, avare gönlüm. Ama aslında bunların gerçek şarkılar olmadığını. <gülüyor> evet, biraz... Şey. Gerçek şarkı değil diye iddiada bulunmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şarkılar bu kitabın Çalıkuşu romanında bahseleri geçtiği için girdi. Ee, bir tanesi Sendedir Avare Gönlüm. Çalıkuşu tam İstanbul'dan Anadolu'ya öğretmenlik yapmak için vapura bindiğinde... ...öyle bir şey yandan birisinden duyuyor. Değil. Sendedir Avare Gönlüm ise... E Yusuf, ha, zalim Beni Söyletme Derun'umda neler var? Ay pardon. Evet, zalim Beni Söyletme Derun'umda neler var ise... ...müzisyen Yusuf Efendi'nin... Yine romanda. Evet piknikte... ...yani Çalık ile beraber pikniğe gidiyorlar. Orada e, bu şarkıyı söylemesi vesilesiyle... ...Çalık Yusuf Efendi'nin aşık olduğunu... ...bir noktada anlıyoruz. Sonra Çalık işte İstanbul'a dönüp... ...Kamran'la tekrar <gülüyor> konuşmaya başladığı zaman... ...Kamran işte... Feride bizleri unuttun vefasız sıçıktın hmm. falan diye biraz duygu yaparken de... ...Çalıkuşu bir şeker kutusuna bu şarkının sözlerini yazıp Cameron'ın eline veriyor. Hmm, çok ee, Kitapta zaten Gülen. dikkatli okuyunlar belki <gülüyor> hatırlarlar. Ee, Gülen Dam'da Çalıkuşu falı bakıyor. Ondan sonra um, bir sahnede um, Demir Sevim'in şarkı söylediğini duyuyor. Evet. O sahnede Demir'in verdiği tepkiler aslında birebir kelimesi kelimesine. Yusuf Efendi'nin, Feride'nin şey, okulun orgunu çalarken dinlediği de verdiği tepkilerin aynısı. Ee, Gülendem gibi ben de Çalıkuşu romanını çok sevdiğim için <gülüyor> kitabın her yerini böyle minik Çalıkuşu göndermeleriyle doldurdum ama... Yani şey, sevgili okuyucularımdan benim gibi Çalıkuş'unu 60 kere ezberleyinceye kadar okumalarını beklemediğim için bu hareketlikleri ölçüde bir yer e, minik aramızda şaka gibi görsün Evet güzel. Bu gerçekten güzel bir şaka olmuş bence de. İyi, iyi bir gönderme de olmuş Bir de hani Türkiye'de bir genç kız olmak ve Başına geleceklerle ilgili de <gülüyor> iyi bir evet. dönüşüm de aslında. Çünkü Gülendam da Feride gibi var olan durumdan kaçabiliyor sonuçta. Evet. Yani iki kadının da bunları yapabilmesi ve bu noktada birbirleriyle kenetlenmeleri de metinsel evet. olarak kenetlenmeleri de bence çok güzel bir şey olmuş. Bir de e, şu korodan bahsedelim isterseniz. Tabii. Tıpkı şeyler gibi bu eklem yerleri gibi. O korolar bana hep şeyi hatırlattı. Sevgi yeni Yenişehir'de bir öyle vaktini. Çünkü kitapta mizahi bir taraf da var. Ve o konuşan işte otoritenin konuştuğu her yerde alttan altta muzip yazarım bize. O <gülüyor> <gülüyor> otoritenin altını oymakla da hani onu konuştururken bir taraftan onun altını oymaya da çalışan bir anlatıcının sesinin ortaya çıkması. Bunu ben yani çok Hatırlattı bana Sevgi soysal açıkçası. Ee, bu da değişik bir mizah şekli aslında. Çok e, bizim edebiyatımızda her zaman örneğini gördüğümüz bir tür değil. Yani Sevgi Soysal'la ilgili her türlü e, benzetmeden son derece <gülüyor> onora ve taltif oluyorum haliyle. E, yani bunun mizahi yönünün okuyucuya geçmiş olması beni yine son derece mutlu eden bir şey. Burada herhalde en ilginç nokta bu mizahi yani benim zaten mizahi olsun diye niyetlediğim kısımların aslında günlük hayatta karşılaştığımız e, bu tür söylemlerin neredeyse birebir e, taklidi ya da pastişi evet. olması. Yani internete girdiğimiz zaman gerçekten e, kadınların 1.80 boyunda ve 42 kilo olması gerektiğini düşünen erkeklerle ondan sonra... E, Herhangi bir toplumsal sorunun annelerin zayıf analık vasfından kaynaklandığını düşünen insanlarla, ondan sonra e, atıyorum Batının bize hem kıskanıp hem hayran olduğunu düşünen insanlar. Ben böyle şeylerle her zaman karşılaşıyorum yani. O açıdan bunun birebir tekrar aynı şekilde üretilmesinin insanlara komik gelmesini. E, <gülüyor> Ben de manidar ve güzel buluyorum yani. Çünkü o söylemlerin ekstremlerinin sadece tekrar aynı şekilde tekrarlanmasıyla vurgulanıyor olması bir açıdan güzel bir şey herhalde. Ve sürekli yeniden üretiliyor olması. <gülüyor> evet, evet. Ve her üretildiğinde bunun olumlanıyor olması. Ve bunun da hep aynı şekilde olumlanması. O anlamda mesela kitapta yine resimler var. İşte bu kapakta da var bir kuş kuş mu kanarya mı <gülüyor> kuş <gülüyor> bir kuş işte boş bir kafes işte e, bir bira şişesi evet. yarım e, bir saksı bir kahve e, bir de e, balık <gülüyor> balık ve cetvel var evet onlar e, bunları siz mi koydunuz bunlar e, sevgili yayın evimin bana kıyafıtı <gülüyor> Daha doğrusu ben bu kitabı işte bir dosya olarak iletişime gönderdim de. O zamanlar şimdi emekli oldu kendisi. Levent tek hani ilgileniyoruz, basmak istiyoruz diye çok destek olmuştu bana. Bir de hani bu kitap böyle güzel biraz oyuncaklı, oyunlu bir kitap. Buna bir hani Hı -hı. değişik bir şeyler yapalım. O neşeli ve biraz da deneysel yönünü şekil olarak da göstersin Hı -hı. istiyoruz demiştim. Bir noktada şeyi falan da düşündük. Mesela Nazlı'nın tuttuğu defterler evet. defter sayfası gibi gözüksün. Hmm. İşte e, Abdülkerim Koçar standı mıydı? Artık ben de <gülüyor> unuttum. O köşe yazarının yazdığı hmm. şeyler hani böyle küfür. fotoğrafla falan hmm. gazete küfürü gibi gözüksün diye ama sonuç olarak her karakterin iyi kötü böyle bir görsel simgeyle ya da imge demek daha doğru belki eşleştirilmesi ve bunların bir araya gelip Tanzim edilmesinde evet, tanzimi kıldık. ve şeyler olarak. Bana bir tek şey sordular, hani işte atıyorum Demir'in sembolü ne olsun Gülendamın sembolü ne olsun diye. Ama hani ortaya benim düşündüğümden de belki hak ettiğimden de güzel bir iş çıktı <gülüyor> diye çok, düşünüyorum. Çok güzel bir şey gerçekten. Bir de e, yani kitabı okurken e, bunlar burada neden var üzerine düşünmek de şey iyi bir. Deneysel egzersiz oluyor aslında. Ee, peki bu kıymetli şeylerin tanzimi, buradaki tanzim lafının e, bu kitabın kendi ile arasındaki ilişki nedir? Yani bu az önce konuştuğumuz konuyla da biraz bağlantılı diye düşünüyorum. Aile hani bir sürü farklı parçadan, yani bu parça ailenin üyeleri gibi demiyorum da yani... Hı -hı. İşte toplumun kadınlar hakkında düşündükleri, toplumun erkekler hakkında düşündükleri, toplumun çocuklar hakkında düşündükleri falan gibi. Anne babanın çocukları hakkında düşündükleri. Çocukların kendileri hakkında, hakkında düşündükleri, düşündükleri, olmak istedikleri, ailelerin dayattığı şeyler falan. Bunların bir Hı -hı. bütünü ve bu bütün hani aile çözülmez bir problem dedim ama tekrar şeyde vurgulamak istiyorum yani aile aynı zamanda... Yaşamımıza anlam verdiğimiz, zor zamanlarımızda destek ayadığımız, işlemediği her durumun derin bir yara olarak tecrübe edildiği bir yer yani hani Hı -hı. şimdi aile hani tırnak içinde söylüyorum kötüyse gülendem ailesizlikle daha kötü yani Mert'in en azından ...kusurlarıyla, hatasıyla, sevabıyla... ...yaslanabileceği bir ailesi var... ...ve Gülen'dem'in yok bir bence. erkek çocuğu. Evet, yani üstelik bir erkek çocuğu <gülüyor> ...daha kıymetli bir evlat yani. Evet, kıymetli. Hani evet. onun yarasını sevim çekiyor ama... Hı -hı. ...belki yine de sevim... ...son tahlilde Gülen'dem'den... ...bir tık daha şanslı yani. Evet, kesinlikle daha şanslı. O Hı -hı. yüzden de... E yani aileyi nasıl yapalım da olduralım, bunu oradan alalım, oraya koyalım. Biraz işte atıyorum batı tarzı aileler böyle yapıyor, böyle yapalım. Hmm. İşte okuduğumuz fokalardan bunu öğrendik, onu hayata koyalım falan filan derken. evet. Bir türlü düzgün bir şekilde her kutunun her Hı -hı. E, nesneye denk getiremediğin ama yine de o uğraşın kıymetli olduğunu düşündüğüm için hem, de... hem bu bölüm bölüm bölüm. ...parçaların bir araya gelmesini... Hı -hı. tasvir etsin istedim. Hem de o uğraşının... ...daha soyut düzlemde evet, bir... Uğraşının kendisi evet, zaten... Evet. ...burada vurgulanan bir şeye de... ...o zaman dönüşüyor. Evet, e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik... ...bugün de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi ki tam da İstanbul'da olduğunuz bir dönemde... ...sizi yakaladık. Önce ve de, konuğumuz çok oldunuz. Ben de. E, çok teşekkür ederiz. E, Bine bugün... E, bize okuduğunuz yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir e, bölümle veda edelim isterseniz Tamam. Bizimle de. Tamam o zaman Yurttan Sesler Korusu, Bayram Ziyareti diye bir kısmı okuyorum. Evet, tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, bugün 94.9 Açık Radyo'da Sezen Ünlü Önen'le birlikteydik ve kendisinin iletişim yayınlarından çıkan Kıymetli Şeylerin Tanzimi adlı eserini konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Zaten otomatik vitesli arabalarda öyle bir sorun oluyor. Benim mesela eski araba. Bana hep diyorlar zaten. Sen çok daha selfie çekiyorsun diyorlar. Geçen gün bizim Tuğsu ne diyor biliyor musunuz? Anne diyor benim Facebook hesabım ne zaman açılacak diyor. Senin telefonda Mekantum A3 özelliği var mıydı? Aa Ahmet sabahtan beri kafanı kaldırmadın oradan. Edirne'ye gidelim. Orada meşhur ciğerci Ahmet Usta varmış. Meşhur köfte de yiyelim. Ben tiyatrocu arkadaşlarıma sorayım. Malum en iyi onlar bilir bu işi. Ya bana şu Instagram şeyini bir daha göstersenize. Yok abim bana bir harita attı oradan çok iyi oluyormuş. Ben niye bu konuşmaların dışında kalıyorum? Hayatım ben sana Whatsapp'tan yazdım ya. Senin telefonun iCloud'una bakayım mı o zaman? Yeni model de çıkardı. Bizim okulun velileri çok fena. Her akşam yazışma dönüyor bugün ne ödev var diye. Bir de ödevin resmini çekip koyuyorlar. Resim mi çektin getir bakalım. Böyle kaçmak nedir ki? Ben sonuçta mantı açmış adamım. Ama Ozan bana destek olmadı işte. Ben vallahi hayatımda elime okulava almadım. Annem her şeyi biliyorsun, bunu da bilmeyi ver dedi.''